Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Hicret yılı başımız. Her dinde hak olsun, baş olsun yıl başları vardır hepsinin de. Belli bir olayı başlangıç almışadır. Her dinin yıl vardır. Az önce yani birkaç zaman önce Hristiyanlar yılbaşı geçti. Tabi Yahudilerin de var, Çinlerin de var, her birinin var. Elhamdülillah bu gece Müslümanların İslam aleminin yılbaşısı. Ram buna bütün İslam hayli inşallah. Aslında ...yılbaşı bir hatırlama, biz muhasebesi olması gerekir. Çünkü ömrün bir yılı geçmiştir ömrün. Acaba nasıl geçti bu bir yılımız? Bu bir muhasebesi gerekir? Farzlarda, vaciplerde eştiğimiz var mı acaba? Günah yönünde... ...nasıl olur dış Bir nefsin muhafise... ...gerekiyor bunda. Tabi ne yazık ki... ...İslam dışı olanlar... ...yılbaşalarında... ...sanki... ...Sırat Köprüsü'ne geçmiş gibi... ...gülüyorlar, eliniyorlar... ...nazı yani bir çılgınlık... ...yapıyorlar muhtemelenler. Bir atasözümüz vardır... Bir insan biraz aşırı güldü mü hemen şunu söylerler. Saat köprüsü mü geçtin derler. Demek ki saat köprüsü geçilmeden gerçekten gülmeye hakkımız yok aslında. Hakkımız yok böyle. Şey. Çünkü son imtihan saat köprüsüdür. Hicret Türkçemize şu anda göç deniyor buna göç. İki türlü göç hicret vardır. Biri bir insanın, bir kişinin işi bozulur, ve sağlığı bozulur, düzeni bozulur da daha iyi koşullarda yaşamak için bu kişi öbür tarafa gider. Bu da tabii hicrettir, bu da göçtür. Ama bu Allah yanında olmadığı için bunun müsabı yoktur tabi. İkincisi Allah için yapın hicret. Bir kimse doğduğu, büyüdüğü yerde, yaşadığı yerde eğer dinini yaşayamıyorsa bu kişi bir baskı, zulüm yapılıyorsa bu kişi de yalnız dinini yaşaması için özgürce bahçeye gidiyorsa Tabu göşünde de evini bırakabiliyor, gereğini de işini bırakabiliyor, her iş seninle bırakabiliyor. İşte bu nedir? Bu hiç işte budur muhteremler. Mekke mukerremde henüz daha Mekke feth olmadan önce bir kişi vardı, bir kadına aşık olmuş, Müslüman kadına aşık olmuş. Ama aşırı derecede kadını sevmiş. Bu kadına tekte bulunuyor evlenmeleri için. Kadın iki şartım var diyor. Bunlara kabul edersen evlenirim. Ne şartların? Biri önce İslamiyet, Müslüman olman bir. İkincisi Medine'ye hicret. İkisini yaparsan. O kişi de İstanbul'da onda kabul kabullenemiyor. Özellikle hicreti göze alamıyor. Yani gurbeti göze alamıyor. Az zaman sonra elhamdülillah o hanımcağız yolunu biliyor. Buluyor yolun meydan izniyle. Ve Medine'ye giriyor. Bu kadının Medine'ye gittiğini duyan o kişi bunu aşkına dayanıyor mi arkasından? Içi yanıyor tek emeli ona kavuşmak oluyor, tek isteği, arzusu. Bunun üzerine tek o kadına kavuşmak için hem Medine'ye geliyor hem Müslüman'ı kabul ediyor. Bir gün Peygamber Efendimiz Hazretleri Eshab-ı kiramına hücretten bahsederken Muhaccid'in hücretten bahsederken bu ayak atı bu kişi Ya Allah acaba allah Teala bana da bu sevabı verir mi bir sevabına? Peygamber'in adı meşhurdur. Kütüpsi de vardır bu. E, Ambeller niyete bağlı. Herkese niyetinin karşılığı vardı Peygamber'e. Eğer bir kişinin hicreti Allah Resulü'nün ise o zaman onun sevabını alır. Ama eğer dünya için ise diniyeye kavuştur, mal müsahebe olabilir. Kadın için ise ona kavuştur, onun hicreti, hicreti ona göre eder. Ve sahabe arasında bu kişinin meşhur şeyi vardı, Muhajir Ümmülü Kays diye. Muhajir Ümmülü Kays isim vermişti buna. Demek hicret, eğer yani Allah işi olursa, Resul için olursa, bu tabi Allah katında makbuldür. Şimdi i̇şte gelelim inşallah Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin hicrete mecbur kalmasının altyapısına bakalım önce. Peygamberlerin çoğunluğu hepsi değil çoğunluğu mutlaka bu acıyı çekmişlerdir. Hicreti çekmişler bu acıyı. Onların kaderi öyle de. Şimdi peygambenin mak makamı yüksektir. Makamı dünyada rahatlık yok onların işim. Işte. Yani şu anda bizler yaşantımıza bakalım onların yanıza bakalım. Arada muazzam bir uçurum vardı. Bizim yaşantımız sabah kalkıyor elhamdülillah e, odamız sıcak muhtemelen. Kahvaltımız yapabiliyoruz. Öğle yemeğini yiyebiliyoruz. Akşam yemeğini yiyebiliyoruz. Odamız sıcak, üstümüz temiz, yollar temiz. Bir korku yok işimizde elhamdülillah. Yani her birimizin elhamdan birisine bir şey gidiyor muhtemelenler. Peygamberlerin işi çok ama çok zor olan işleri. İşte Peygamberimizin de Ali Samadretleri'nin de ...o asıl sadedeki ...iki dönemi var. İki dönemi var. Bunu bir... ...aynaya benletirsek... ...aynanın bir tarafı parlaktır... ...öbür tarafı da... ...kapkar siyah dönemler. Aynanın böyle. İşte Mekke dönemi... ...aynanın o karanlık yönü Mekke dönemi. Baskı dönemi... ...zulüm dönemi... işkence dönemi Mekke mükerremede. <Gülüyor> düşünelim ki bir peygamber hem de Hatimü'l-Enbiya Allah'ın son peygamberi insanlığa gelen yeryüzüne gelen Allah'ın son peygamberi ne anlamına geliyor bu son peygamber? yani o peygamberliğin peygamberi bittiği anda kıyamete kopacak yani. bu Allah'ın son peygamberi aleyhissamadetleri Mekke mükerremede Nur Dağı'nda ona peygamber verildiği anda sarsıldı. Titredi muhtemelen böyle. Ateş gibi yandı. Muazzam ter yöktü, korktu. Neden? Tek başına dünyayı kucaklıya tek başına. O anda yeryüzünde tek bir yardımısı yok, ümmeti yok. Tabi elhamdülillah Önce Eşiyatçı Validemiz, derken bazı sahabeler, hem Müslümanlar imana geldiler. Fakat tabi azındık. Mekke'ye egemi olan güçler, Ebu Ceyliler, Ebu Leyevler, Ümmü'yü harfler bunlar muazzam canavar insanlar. Yani öz kendi, öz kızlarını diril diri toprağa gömüce kadar canavar makmelerler. Yani Allah'a düşen muhtemelen. Yani o peygamber Rabi kim? Peygamber kimle uğraştı? Canavar insanlar. Gidiyorlar Mekke'nin dışına bir çukur kazıyorlar. Eve geliyor, kızını alıyor. Kızım, gerçekten biraz gezdireyim diyor. Zavallı kızcağız da, babacığım beni seviyor. Babacığım beni gezdire diye o eline yapışıyor. Yollaki ki da konuşa konuşa babacığım babacığım diye gidiyor oraya. Şükür'ün başlarına gelince kızım babakaya ne var burada diyor. O zavallı kız işte, bir haber, şey habersiz kız. Şükür'e bakarken arkadan kızı itti gibi şükür itiyor böyle. O gün babacığım düştüm bağırırken üzerine taş topu atıyor onu gömüyor <gülüyor> bu temelde. Düşünün ki yani insan tarihini yaşanma bir olay kendi öz kızını ki bugün aslan da yavrusunu parçalama Bir tavuk ki tavuk koku hayvandır. Ama tavuk cincini koruması için aferin köpeğe saldırır tavuk. Düşünün ki bir baba öz kızını toprağı diri, diri gömce kadar canavar ruhu bir baba. Böyle bir insan ne yapmaz peygambere sahabelere? Düşünün muhtemelen. İşte de peygamber onlara uğraşacak. Onun için Nur Dağı'nda kendine peygamber verildiği zamanlar titredi. Kendisi üç beş güne değil ama on üç yıl Mekke mükerremede muhatabı o canavarlığı olmak üzere. Tabi elhamdülillah ezelde ruhu temiz olanlar haz Bekirler, haz bunlar İçinden böyle seçilenler imana geldiler. Müslüman oldular. Ee, Peygamberimizin huzurunda imana gelince öyle bir mali makama geldiler ki bir evliye milyon senenin çalışma makama gelemez. Sahibi olamaz yani. Öyle imanı makamına geldiler. Tabi o makamın bir ruhsal tadı var. Manevi zevki var. Manevi fiziri var. Bunlara tatlılar bunlar. Sonra can verdiler, işkenceye sabrettiler ama geri dönemeler muhteremler. Bir kadın mesela Sümeyyeh Hatun ilk şehitlerden. bir kadın mıdı, kadın böyle. Günler işkence böyle, günler işkence çekildiler böyle. Çekti, yine şehit olduğu canlı verdi ama diyen dönemez. Peygamberliğin 5. yılından Mekke döneminde bazı sahbere geller Peygamberimize, yar Allah harimize bak yar usüllallah, harimize bak yar Allah işkence, zulüm, baskı aşırı derecede. Namaz kılamıyorlar, gizli bir namaz kılamıyorlar. Bu baskı yapılıyor, bize bir çare bu yar usüllallah. Yani Bekke dışına çıkalım, ne yapalım? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eliyle Habeşistan'ı işaret etti. Oraya gidin. Oraya gidin. Habeşistan işaret etti. Eliyle. Oranın hükümdarı adamı Adil'dir buyurdu. Asam Hazretleri. O anda Habeşistan Hristiyan bellisiydi. Asam Hazretleri başka bir Hristiyandı. Peygamber Aleyhisselam buyurdu. Oranın hükümdarı Adil'dir. Oraya gidin buyurdu. Az bir sahabe, Taz Osmanlı başlarında oraya gittiler. Aslan-ı iyi karşılığı bunlar. Sonra ikinci, tekrar oraya tekrar gidildi, yedinci yılda. İslam'ın ilk hücet Habeşistan'ı oldu. Fakat bu hücet farz değil ama ruhsatlı izin de bu. hicret. Demek ki ne olursa kıyamete kadar her olay orada yaşandı orada. Demek ki bir Müslüman bulunduğu ülkesinde tabi dünya çapında dünya kapsıyor bu olay. Bir Müslüman yaşadığı ülkesinde bulunduğu ülkesinde eğer İslam'ını yaşayamıyorsa dinini yaşayamıyorsa aşırı altında ise, gideceği bir İslam yurdu yoksa demek ki ne yapacak bu kişi nerede bir adil devlet varsa İnsan kadar bir yer varsa oraya gidebilir. Gitmesi fazil tabanma. Gidebilir. Sonra tabi ezele buna takdir olmuş bunlar. Yani İslam Mekke'de doğacak. Oradan nurunu yaymaya başlayacak. Ama İslam Mekke'de ne olacak tabi? Mekke'le buna layık olmayınca elhamdülillah Medine'den gelenler Mekke'ye mükerremeye ilk olarak altı kişi muhtemelenler. Nübüvvetin 10. yılı 10. yılında Peygamber Ali Teri'nin en hüzünlü yılı peygamberimiz o yıl. 10. yıla peygamber Medine'de, Mekke'de. Neden? Eşini Hacı annemizi kaybetti muhtemelen o Dışarıda tabi hakartı oruyor, Her şey dışarıya Eve geldiği zamanlar Hatice kübra validemiz peygamadan kucak açardı. Gönlünü yapardı. Onun her şeyi atacağım evinde böyle. Bu kadar eşliğinle kaybedince eve geldiği zaman evinde de bir huzur bulan peygamadan çözünün tabi attı. Aynı şekilde Amr-i Ebû de o yıl 3 kere yardım Yani Peygamberimizin Ali semavi Hazretlerinin artık son hücumlu yıl. İşte o yıl gece arasında Akabe'de altı Medine'den gelen kişiler, Ensar sonra bu istirab bunlara Mekke'ye gelmişler. Peygamberimiz günüzlere daha değil mi hiçbir peygamber günüseler bu ya böyle. Zülüm ediliyor. Etrafına kim sokmuyorlar. Peygamber başladı. Gece davetinden başladı. Gece yarısından sonra Peygamberimiz Mina tarafında dolaşırken şöyle bir karaltı insan grubu gördü. Yanına sokulu baktı. Kimlersiniz? Medine'liyiz. Oturur musunuz? Konuşalım. Otururlar. Tabi Gecenin yarısından sonra o ıssız anda bir peygamber Aleyhisselam adetleri bir de peygamberimiz çok hüzünlü anı peygamberimizin de. Yani, yani bir Allah'a bağlanmış hali böyle. Her zaman öyle gerçi. Ama insan peygamber de olsun tabi farklı hali alabiliyor kişi. Peygamberimizin en hüzünlü yolu Mahzun olduğu yıl peygamberimizin. Gecenin sonra ıssız yerde oturur musunuz? Otururlar bunlar. Onlara peygamber ayetler okudu önce. Bir peygamber okuyor tabii. Sağ peygamber sohbete başladı. Bunlar bir şaşırırlar şimdi. Kur'an etkiledi kendilerini. Mani Bihar oldu kendilerine. Bir peygamber tabii sohbet ediyor. Peygamber sohbeti onlara Onları çok etkiledi. Halleri halde gideliler. Sanki başka bir dünyada kendileri hal geliyor bunlara. Fakat sonuç bekti. Bakın ne hoca sonunda. Ne hoca vakit verirler. Peygamber buna sonunu açıkladı. Allah Teala bilen gibi bir kulunu olarak e görevlendirdi. Rabbim bana bu görevi verdi. Rabb bana emir verdi. Tebliğ için. Sizleri İslamı davet ediyorum. Dedi onlara. Bunlar bir bakıştılar. Dediler ki, ya Muhammed izin ver bize. Önce kenarınıza bir görüşelim kendi aramızda. Karar verelim beraberce. Görüştüler. Öyle bir o anda olgunlaşmışlar ki İslam için öyle hal almışlar kendileri. Hemen karar verdiler. Orada elhamdülillah, bir getirelim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü dediler muhteremler. Tabi gönlü ister ki orada olsaydık bizden o anla. Acaba ne oldu o anda? Ne oldu? Fayda? Resulullah Cebale-i Selam orada. Altı kişi buna gönülü amel söyleyince anlamını bilerek öyle bir Allah ki vahylar yok. O'dur egemen olan. Mülk O'nundur. Öyle hasil oldu bunlara. Her şey değişti bunlara. Ya Resulallah, biz bırakalım dediler. Unutlar evleriniz, unutlar. Bırakalım biz Ya Resulallah. Oradan da kopamayacaklar. Dediyorum, buradaki hayır. Gidirsin Medine'ye. Medine'ye gidin, orada çalışın bakalım. İşte bu altı kişi, elhamdülillah, Medine'nin temel taşları bunlar. Altı kişi bunlar. Medine'ye gittiler bunlar. Öyle hal olmuşlar ki, öyle hal olmuşlar ki, Allah de yanıyor her şey Allah'a kalacak odurmaya gelmişler. Bu bedeniye varınca ev sohbetine başladı. Ev sohbeti başladılar. Her haneden bir evde. Neden ediyorlar? Herkesin bir yakını var. Kardeşi var, amca oğlu var, dayı oğlu var, komşusu var. Ona davet ediyor. Fazla kişiye geliyorlar. Buna başladılar elhamdülillah. Medine'de İslam'ın çekirdeği tuttu orada. Yeşerdi. Ağaç beben başladı buatlar. 2. yıl 10 kişi geldiler. Üçü kişi geldiler ve 3. ki Akabe denen yerde gene burada biat vak'ı oldu. Vak'ı oldu. Ve ikinci biat deniyor buna. Vak'ı oldu. Medine'de gelenler dediler ki yarısıyla Allah. Ne olur Medine'ye gel yarısı Allah. İnsan orada hızla yayılıyor Medine'de. Onlar layık bana. İnsan hız Medine'de. Halsa aşık yarısı Allah. Ne olur Medine'ye gel yarısıya Allah. Tabi orada bir anlaşma yapıyorlar da Peygamber'in koruması için kendilerine. Ve bunlar Medine'ye dönünce Peygamber hesabına artık izin verdi. Eshabın artık isteyen Medine'ye gidebilir artık. İzin alındığı gibi sahabeler yalnız tabi gizli ama çıkış Mekke'den Kimse evini satamıyor. Kimse almıyor müşrikler. Evini satamıyor. Eşyasını satamıyor ve götüremiyor ama. Her bırakıyor. Ancak yanında altı yöntem parası olan Onu alabiliyor. olan bunu alabiliyor. Ve gizlice... ...ya gece yarısından sonra... ...ya da öğle sıcağında Mekke'de. Bunlar başla gitme başladılar. Yani Hazreti Ömer... ...haçla gitti o kendisi daha pervastı kendisi. Şimdi artık pek kişi kalmadı Mekke-i Mükerreme'de. Şimdi bu olaya baktığımız zaman muhterimler Peygamber Aleyhisselam Hazretleri haşa sıradan bir insan olsaydı mesela bir komutan olsaydı ne yapardı? Önce kendi güvenliğine garantili aldı, kendi güvenliğine incele Önce kendi şekilde de Peygambızla berleşe. Bakla Peygambımız hesabının göngidir hesabım gidin. Ama sen kalırsın yarış şahılla Allah izin versin bakan bak. Hazır gelip Peygamberimize. Yarısı Allah hep birlikte arkadaşlarımız Medine'ye ben de gitmek için izin versin yarısı bana da. Diyelim hayır izin Sen bekle bakalım. İnşallah beraber gideriz. Hazır Bekir ağlamaya. Öyle mi öyle bir imit, var mı bir ümit? Var bakalım. Bekle bakalım. O da bekledi. Önceleri Mekke'deki Müslümanların Medine'nin girişine önceleri Mekke'nin sevindiler. Yani onlara göre Mekke'nin temizliğini onlara göre. Onlara kaçar Mekke'nin mükerreme. Önce bunu böyle algıladılar. Ama sonunda İşçilerin farkına vardılar. Şöyle düşünürler. Dediler ki şimdi bunlar... E, İslam Medine'de... hızlı yayıldı İslam Medine'de. İki kabile var o zaman Medine'de. Evs ve Haziz kabile vardı. Bu iki kabile aslında ilk kardeş bunlar. Oradan türemişler bunlar. Fakat zamanla aralarına bir... İtiraf görmüş aralarına. Allah bir itiraf görmüş. Düşmanlar aralarına girilmiş... Bunların biri bir Çirki savaşı iki kabile. Tabii ne anlama geliyor savaş? İki kabile savaşınca her savaşta gençler ölüyor mu demeler Yani körpe fidanlar ölüyorlar. Ölenlerin anneleri ağlıyor, babaları ağlıyor, eşleri du kalıyor çünkü yetim kalıyor. Efendim. Her savaşta iki tarafta ölenler oluyor ölenler ölüyor. İşte elhamdülillah İslam'ın Medine'ye girmesiyle, iki kabirli İslam'a gelmeleriyle bunlar İslam bunlara kardeş yaptı böyle. Ondan önce, İslam'dan önce iki kabirleri reisleri, yaşlıları, ileri gelenleri, varlıkları araya girmişler. Bunlara barıştırma çalışmışlar. Ama bunda başarıldı, alamamışlar muhtemelen. Yani çok geçi bir zaman için biraz başlı olur gibi oluyorlar. Fakat bir anda yine nefisleri gayen ediyor. Bir anda yine savaş dönüşüyor. Bunu önleyememişler. Asırlarca bu devam ediyor. Bu şekilde. Demek ki İslam bunu yapıyor muhtemelenler. İşte şu anda da ülkemize inşallah bu gerçek İslam yaşansa, bir İslam kardeşi olsa Türkiye'mizde de birlik, beraberlik olur muhtememinde. Karakoz Türkiye'mizde akmaz böylece. Şimdi Mekkeliler şunu düşünün Mekkeliler. Dediler ki Mekkeliler medine bulunan iki kabile İslam'la bütünleşince barıştılar. Karıştılar. Ayrıca Mekke'den giden muhacirler onunla birleştiler. Orada büyük bir güç olduğu eğer deriler Muhammed'te de, onlara göre Hazretleri Medine'ye gidip gidip de onların başına geçti mi? Etraftan Müslüman olanlar da oraya toplanırlar. Medine'de bir birlik kurduydular diyorlar. Mekkelerinde can damarı şam ticareti onların Mekkelerinde. Medine'de yol güzergahında. Bunu düşününce bunlar Mekkelerin alk başına gittiği, toplandılar. Onların toplantı yeri vardı. Beni nedir bir ev vardı. Toplandılar buraya. Acaba ne yapalım? Dediler ki buradan gidenler beni gittiler. Bunlar kaçırdık bunları. Ne yapalım? Hiç olmazsa Muhammed'i engelleyelim. Onun gitmesi oraya. Bir ayağa kalktı toplantıda. Görüşme yapıyorlar. Dedim Muhammed'i bağlayalım. Bir yere bunu hapsedelim dedi ben. Bağlayalım. Yere bunu hapsedelim. Kimseyle görüşmesin. Dışarı çıkamasın. Küçük bir kapalı bir zindan içerisinde yeraltında mahzen bir yerde. Burada ölür kalır bu dediler. Fakat bu karar beğenilmedi. O anda şeytan oraya gitme insan şeklinde. Şeytan da hayır, onu da arkadaşlar dedi. Biri kalktı. Muhammed'e bir deveye bindirelim. Onu deveye bağlayalım. Muhammed'i dev üzerinde bağlara şöyle bırakalım. Tabi ıssız çölde, güneş altında su, ödül güne de dedi böyle. Onu da beğendim şeytan. Ebu Cihil denen Yani zabal da demek gerek yok. Zabal. O da öldü ama ya. O aya kalktı. Dedi ki, tek şara var dedim, Muhammed. Öldürelim Muhammed, öldürelim dedi. Ama nasıl öldürecekler? Şimdi onlara göre haşa öldürmek kolay peygamber onlara göre de fakat soru iş din ortamına çıkacak onlara göre ortaya bu defa kan dağı oraya girecek. Peygamberimiz imana gelmeyin yakını çok akrabalı peygamberdi. Buna çekiniyorlar. Ebu Jeel çok akıllımış kafir. Şöyle bir öneri ileri sürdü. Her kabilden bir gel seçelim dedi. Teşelim. Bu gençler gece karanlığında evine basın yap, yapsınlar, her birine kuzgursunlar. Kim öldürü belli olmasın. Bunu senede haşim oluları, diyet razı olurlar. bir kapına ne giderdi Buna karar verildi. Artık eyleme geçecekler. Akşamdan sonra evet evine çevirecekler, bekleyecekler. Sabah karşı ev basın yapacaklar. Cebrail selam geldi peygamberimize. Bir insan peygamber de olsa her şeyi bilemezdi. Peygamber olsa böyle. Ama Rabbim her şeyi de bilemem tabi. Cebrail selam geldi ve şu ayeti kere beyefendi tebliğ etti. Enfal'ın ayet 30'da İsmail Rahim Vezi bugün ve yemkürü abim şunu hatırı zamanı ki yemkürü mekir gezice bir plan hazırlamak eylem plan hazırlamak bikellezine keferu abim kafile sana karşı bir plan hazırlıyorlar Bekir yani suikast hazırlıyorlar leyus bituke seni bağlı hazırmak için Eyal ev yürücük öldürmek veya da sür etmek için. yem kurun kurullah. Onlar böyle mekr yapıyorlar. Allah'ın mekri itadeci olacak. Resulullah Aleyhisselam, ya Muhammed Rabbim emrediyor. Bu gece evde yatma. Buradan çık. Artık Medine'ye gitsen de. Peygamberimiz Hazreti Ali çağırdı. Hassali otobanda bekardı, gençti. Peygamber'in evde evinde kalırdı. Onu çağırdı. bu ki, Peygamber'imiz, ya Ali Zeynep Aleyhisselam geldi. Bana Mevlam'dan izin getirdi. Ben bu gece burada kalmayacağım. Bediye yol çıkacağım artık. Yalnız bu gece bey yatamaz sen yatmıyordu. Benim yatamaz sen yatacaksın ya Ali böyle. Peygamber'in yeşil bir örtüsü vardı. 40-10 örtü, örtü, örtü üzerine. Benim yatağıma yat, örtünü ört. Ama ya Ali sen korkma, sen bir şey yapamazlar sana. O anda Peygamberimiz'in evi tamamen kuşatma altındaydı. 40 tane genç. Ne kadar ahlaksız genç varsa, yani aşağıya en aşağı bir ahlaksız genç varsa, her biri kuyruçta almışlar, çevirmişler. Bir de başlanan tabi, belki Egemen güçlerime başlamadı. Ev çevirilmiş, kuşatma altında. Yani oradan bir keli bile çıkamaz oradan. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hastalığa buyurdu. Ya Ali, Bazı yöntemde emanetler var. Sen bunları yarın öbür gün bunları sayıplarına verirsin. Arkadan medyana sana gel buyurdu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Yahasini okumaya başladı vakitlerinde. Dokuz ayet-i kerimesi Fe'agü şeynâ hüm fe'hum lâ yübü suyuna kadar okudu ve onları biz hep kapladık. Onlar seni göremezler." ayet-i kerimesi o bak. Peygamberimizin bunu okuması. Neden böyle? Demek ki bize de bunlar bir işaret abunda. Bize işaret abunda. Demek ki bir Müslüman da çok daraldı, sıkıştı. Müslüman da oradan kurtulması için yani insanın gözünden sakramek için, bu yapmamız gerekiyor bizim. Gerekiyor. Ayrıca Peygamber'in bir avuç taprağı kaldı elinde. Taprağı kaldı. Yasin okut Peygamber'in. Üzerine attı bunlar. Sert üzerlerine. Ayakta alır. Gözleri açık. Ama göremedi Peygamber'in. Aralarına geçti. Hatta araları sık olduğu için, Peygamber'in aralarına böyle sürttü aralarından. Yani bu kana çarparak ve onda geçti. Bir bunun farkına da varamadılar bundan. Bir zaman sonra bir müşrik oraya geliyor, bakıyor burada bir kalabalık. Ev çemeği alınmış. Ne yapıyorsun burada? İşte onu öldüreceğiz. Devam ediyor, kaçmış buradan dedi. Ne biliyorsun? Bakın kendinize bakın dedi. bana. Bahtılar bütün yüzleri bağlı toz içerisinde. Hatta Şöyle buyuruyor muhteremler. O gece orada bulunup da kimlerin üzerine o toz toprak serpilmişse onların her bir belirde öldürüldü. Hepsi O Orada öldürüldü bunlar da. Bunun için ama da baktılar e dedi. baktılar. Dediler, bak yatıyor Muhammed dediler. O muhammed değildir ama dedi. Bana. İçine girip baktılar. Hastalık kalktı. Uyumuyor tablumada. Baktılar. Hastaları onun yatakta, beygam yok artık. Nerede Muhammed? Ne bileyim ben de. Bilmiyorum ben baya. O aynı şey yapamadı kendisini. Allah tabi kurduk kendisini. Hatta şur anlatılan muterin tasavvufta, o anda Allahü Teala Cebrail Mika'il aleyhisselam'a şöyle buyuruyor bembeyam: Ya Cebrail ya Mika'il, ikiniz de karı şapık, ikiniz de. Biriniz ömrü öbürüne bağışsın da. Biri ölün, öbürü tek kalsın dünyada. Alemde. Cebrah Aleyhisselam şimdi Mikal'a baktı, o ömrünü bana bağışlasa diye. Mikal'de Cebrah bakıyor, ömrün bana bağışlasa diye. Tabi ömrü bağışlayamadı anladın. Böyle ki Rabbim bakınız, benim ölü kulum Peygamber'in yatağına yaptı Ölümü göz aldı orada. Gidin o koruyun bakayım Bağdaki müşrikler içeri girince haş onlara göre avlarını ellerinden kaçırmışlar. Hem de küçücük bir ev kuşun altında olduğu halde avlayını kaçırmışlar. Tam mağazan köprüde kız öfkelendiler. Birbirine kızıyorlar ola bağırmar, öfkenin çağırma. Bu yüzden daldı bunlar Başlara pekii aramaya. Bütün evlerin Mekke-i Mükerreme'de. Toplanan bütün müşrik toplamayan müşrikler eline siyanı kılıcını alan, eline kazmak sopu alan aran başladılar. Bütün Mekke-i Mükerreme'de. Tabi bulamadılar. Peygamber o gece oradan şimdi gitti ama ne gittiği belirli peygamber o gün muhtemel. Bilmiyor muhtemel o gece. Erse günü sabah öyle vaktinde Peygamber emri gitti o zaman. öyle vaktinde gitti oraya. Çünkü Mekin'in öyle vaktinde hayat durusacaktı orada. Peygamber Ebu Bekir evine gitti. Kapıyı vurdu. Kim o? Ya Ebu Bekir benim. Resulullah Muhammed. Buyur Yaşayallah. Hayrol bu saatte gelin, Ne var Yaşayallah? Ya Ebu Bekir durum böyle böyle. Rabbim bana emir verdi. Artık inşallah göçmedene başlıyor. Yarısı Bende var mı Yaşayallah? Evet beraberiz. Ağlan başta sevinçinden sevincinden Yani Gerçekten tabii... ...ne muhtemesi Bekir'e de muhterem. Yani Peygamber'e haber... ...hicret etmek böyle. Aynı kaderi yaşamak... ...o mağarada üç gün kalmak böyle. Mağarada bir peygamberle kalmak böyle. Oradan nasıl olacakmış tabii bu. Oradan... ...Peygamber'e haber aldı Bekir'i... ...bir mağaraya gittiler. Sebir dağı var. Bekin güney doğusundan düşüyor... Aşağı doğru beş kilometre kadarın bekir merkezine bu sevir dağ orada bir mağara mağara girişi açak açak girişi Hazreti Bekir önce o girdi mağaraya yarısı yolla beniye girdi işi önce girdi ki içeride yılan olmasın diye içeri girdi sonra pek şey girdi bir şey girdi şey onlar mağara girdi sonra bir shift yaban güvercini geldi oraya. Hemen bir yuva yaptılar. Dişi gördü, yumurtadı. Ot yaptı, yumurtadı oraya. Mevlam bir örümcek gönderdi. Büyük örümcek geldi. Örümcek ağzın kapısını tam ördü. Ağlar ördü. Kılıçla ördü. Asla hafif bir rüzgar esti. Tozlar geldi ağa. Tozlar da örümcek takılınca ağa kalınlaştı. Matlaştı ağa. Hatta o anda Cebih Selam secdeye varıyor makamında. Allah'ım bana izin ver Rabbim. Ne olur Rabbim bana izin ver de gideyim ben bu akşam Muhammed'imi bekleyeyim Nebecil mağar kapısında. İzleme bana ya Rabbi. Aşık olun bana. Böyle ki Rabbim ya Cebrail öyle ben seni ben göndermem barayı. Bir örümcek yeter bu örümcek. Örümcek yeter bunlar. Örümcek geldi, ördü kardeşe. Sabah olunca, erişik gün sabah olunca, bir grup müşrik, her taraf aranıyor ama. Hatta ödül koydu Ebu Cehil. <gülüyor> Muhammed'i kim yakalarsa ölü veya diri, yüz deve. Hem de kızıl deve, onlar için meşhur develeridir. Yüz kızıl deve ödül koydu ortaya. Ne mi bir Arabişi işte, o yüz deve sahibi olmak, birdenbira tabi artı elin kılıcını geçiren, şerini geçiren peygamber arıyorlar. Arıyorlar. Bir grupta geldiler. Peygamberimizin Mars kapına geldiler. İz süren biri varmış. Ayak iziyle, ayak iziyle Hz. Ebü Bekir başladı. Maran kaplarına geldi. Muhammed dedi, burada dedi böyle. Onda O bin Havd'den kafir. O grubun başı kendisi. dev üzerinde Başta kahkale gülmeye, gülmeye başladı, ben de seni yani bir şey bilmiyorum tutmuşum, paralesen tutmuşum ben yani böyle. Muhammed daha buraya gece geldi daha buraya. Baksana örümcekler yapmış, yapmışlar buraya, örümcekler, kaç kat böyle, toz gelince katka geliyor, kaç yıllık örümcek olsun bu. Burada kuşumlar var burada. Eğer başlığını eğip baksalar tabi görecekler ama böyle. O anda Hazreti Bekir Burası bana çok şey geliyor muhteremde cemaatimiz böyle. Hazreti Bekir o anda biraz endişelendi. Hangi açıdan? Evet ben bir şey değilim de kendi kendine. ve öldürüştüm der. ama ya Resulallah. Ama sana bir şey olsa bak Medine'de muhacir, hepsi bekliyorlar senin burada. Ne olacak bu din hali? Tevbe suresi ve alemlere şairler biliyor bunu aykırtta. Azel'le okudu burada. Hocamız da okudu burada bunu da. Bismillahirrahmanirrahim. İz huma fil gari. İkisi garıktı da mağarada ikisi böyle. Peygamberimiz Hazreti Bekir o taraftadır. İdzekul sahibihi peygamberimiz değil, sahibi Hazreti Bekir'e la tahzen inna Allah me'ana derler. La tahzen. Ebu Bekir üzülüyor mu? Hiç üzülmüyor mu? Neden? İnna Allah'e meana. Allah bizimle beraber. Bu ayet-i çok sırrı derin hadislerdir. Maniyyat çok derin böyle şeyler İnna Allah'e meana. Allah bizimle beraber. O anda Peygamber Aleyhisselam evvelin bakanda Peygamber o anda evvelin bakanda diye şana denir buna. Hemen her evliya bu makamı gelir fena Ama her fena filah makam makamı aynı değil. değildir ama. eşi değildir. O anda peygamber bir allah Teala'yı biliyor. O halde. Yani bütün mülk onun elm denetimine Mevlamız. Bir yere kımlamaz. haz Bekir, o da tabi Sıddık'ından, Sıddık makamında. Yani peygambere en yakın bir makamda kendisi. Hazır o kadar peygamberlik bak yakınken o bilorda bir an bir sarsıldı yani mağara kapısına gelmiş düşmanlar kılıçlar gelmişler içeri girebilirler o bir anda bir an biraz sarsıldı ama peygamber iş şey yap oturdu yerden ne buyurdu bakın deme la tahzen hüzünlü hüzünlü yamalala Allah bizimle beraber burada buyurdu Tabanında her temelde sarılmış durumda da burada. Buna tabi geri döndüler bunlar. Yani burada yok diye. E, hatta işlenen bahtını işley geliyor. E, nasıl burada kadar gelmişiz? E, bir bakalım. Böyle bir gönlen geçiyor. Ama üvey bir hatiren kafir çok kendisi de. O gülmesin diye alay etmesin diye bunu söyleyemiyorlar da. Selim yollar, ona tabi geneiz onlar. Peygamberimiz 3 gün mağarada kaldı mı? Tebrakat kaldı falan. Bir peygamber. 3 gün mağarada kaldı. Hatta orada bir yılan meselesi vardır oradaki hadisde geçiyor bir yılan meselesi orada. Hz. Bekir işe girince baktı büyük bir, bir yılan oldu belli. Şimdi şöyle ki yılanlar mağarada saklanırlar günün yerinde mağarada saklanır. Günün serin olduğu için. Hz. Bekir de o deliğinden yılan çıkabileceğini tamir ettiği için ayağının topuğunu, o dile tıkladı ayağın topuğuna. Oturdu. Yarısı Resulallah, bana yaslandı dinle biraz peygamda buyurdu. böyle. Peygamber sonra yaslandı kendisine. Hatta bir vakit peygamber yüzünü onun dizine koydu. Peygamber mümküya dalı orada, Alesim Hazretleri. O anda derten gelen bir yılan Hazreti Bekir ayağını başladı dokunma ayağına verdi. Dişine yerine falan bir dokunma falan başladı. Ayağına tabii çekme ayağını çektim de. Isırdı yalan pekir böyle. Isırınca çoğu üzerin yanmış ki elinde olmadan göz gözyaşları damladı yere. Bir yer gözyaşı da peygamın yanağına geldi. Peygamın açtı gözünü. Ey Bekir ne var ey Bekir? Yarısı Resulallah galiba bir yılan var ayağımı soktu da ondan şey yaptım. Peygamın oturdu doğru oldu. Ebu Bekir ayağını çek bakalım. Yılan mayraştı Allah. Çek ayağını. Çekti. Yılan çıktı. Da, çıktı ve dikildi. Şöyle, Yarısından yalan çıktı. Dikildi. L şekli de, yılan. Dikildi. Peygamber de dedi yılanı. Ya yılan. neyse sen böyle Ebu ayağını ısırdın? Ne akılmaz buna? Tabi Rabbim e konuşurdu muhtemelen. Der. Bunlar bizim aklımız ölçüden tabi sığınma muhtemelen. Yani şu alemler, Rabbimiz şu mülkü, yalnız bizim akıl ölçümüz ise bağlı değil bundan. Alkımızın dışında daha nice alemler var. Neler var daha şu anda? Ki evlerin işte alem ve başka alemdir. Peygamber'in sorduğuna ne şey yaptı? Yılan yarası Resulallah dedi ki yarası Resulallah. Bilmem bundan bir zaman önce bu mağaraya girmişti. Gölgeleme içtim, buraya girmiştim, buraya. Bir grup melek geldiler mağaraya. Bu mağaraya taafet eden Burada Allah zikret melekler. Ve de şunu konuşuyorlar. Yakında ahir zaman peygamber Mekke'den zuhur edecek, ortaya çıkacak. Sonra üç gün mağaradan kalacak. misafir kaçırma mağarada kalacak. Ben bunu duyunca yani ismine aşık oldum Ya Resulallah. Bir peygamber göreyim diye bu manasız bekliyorum ya, oldu. Tam işte seyir zamanlar evet öyle engel oldu buna. Peygamber tükrüne böyle pamanın süresini geçirdi, hemen tabi geçti bu Üç gün sonra peygamberimiz Rebi'ın birinci gününde bardan çıktılar evet beraber Medine doğru yola başladılar. Tabi yolculukta olaylar oldu böyle, mucize oldu. Mesela biri Surak'a derler ki, güçlü pelvammış, on kişi bölermiş tek başına. Peygamber'in saldırmak istediği yüzde bir için ayakları okuma görebildi. Hem yani bir oldu gibi. Olar oldu orada. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye geldi muhteremler. Tabi ki sığmazsa bu konuda da öğretelim inşallah. Önce Peygamberimiz Medine'ye, merkeze gelmedi de Kuba köyüne geldi. Kuba köyü. Aşağı yukarı yayan bir saat mesafi o zamanlar. Şimdi daha kısalı yolu tabi. E, önce Peygamberimiz Kuba köyüne geldi. Kuba. Gelmedi oraya geldi. Oraya. Şimdi dedim az evvel Peygamberimiz'in az saat iki yönü var. Ayna gibi. Aynanın bir yüzü nur gibi parlak, cilalı, bir tarafı kara. Mekkeliler ellerinde kılıç, ellerinde sopa, balta kazma Resulullah'ı arıyorlar, ödemek arıyorlar. Mekke'ler muhtemelenler. de Peygamberimizin oradan çıktığını duydular Medin'in halkı da. Mediniler de her gün çıkıp bekliyorlar yolda. Resulullah bize gelecek. Diye o kadar sevinçli Mediniler de. Onlar bunu bekliyorlar. Peygamberimiz tabi Kuba'ya geldi. Orada birkaç yıl kaldı. İşte orada ilk olarak Peygamberin yaptığı mescid. Kuba mescidi. Onun için kıymetli meşgid. Dördüncü mesciddir. Kutsal olarak diğer üzerinde. Kuba mescidi muhtemelen. Peygamber Cuma günü Kuba'dan çıktı. Medine'ye, merkeze gelmek üzere. Yolda öyle vakte oldu. Peygamber şöyle Sadrubadi'ye gitti. İlk olarak o kadar İslam'da Cuma böyle kılındı orada. Cuma kılındı. Oradan Peygamber Hazretleri Medine'ye doğru gelmeye başladı. Devizlerine başladı. Medine halkı bütün halkı mı böyle. Ufak çuruklar bile sokakta dökülmüşler. Resulullah geliyor. Baş Resulullah geliyor. Var Genç hanımlar çürük ucuna almışlar. Tarası çıkmışlar. Resulullah geliyor. Tarası çıkmışlar. Tabi halk ...hastası, yaşlı, genç... ...yollar dökülmüşler... ...artık en kutsal bir bayramları... ...Medinelerin... ...Medinelerin sarsılıyor... ...sevinçten... ...Resullallah bize geliyor artık de... Bir ...Peygamberlerden... ...Peygamberimizin devesi... ...örüldü muhteremde. İki tepe vardı orada... ...Siyonet-i Veda diye. gelir, oradan gelir... ...orada uğurlanır zamanlar böyle. İşte o iki tepe arasından... Peygamberimizin devli karşıdan göründü. Göründü. Onun artık halk heyecanı tabi doğru çıktı Medine'de. Yerini oyunlar. o kadar coşkulu halk peygamber bekliyorlar. Yanlış bir şey var burada şimdi. Eee Peygamberimiz de Medine'ye geliyor. Acaba kimi önünde misafir olacak? Nereye konuşacak? Peygamber konuşacak. Işte. Tabi herkesin gönlünde bir aslan yatıyor ya. Herkesin gönlü ah Resulullah bana gelse diye. Tabi özellikle evi daha geniş olanlar, durum daha iyi olanlar bundan sahip çıkıyorlar. Herkes kapı, açmışır kapılarını Resulullah buyurun bize. Buyurun bize Resulullah buyurun bize. Peygamberimiz tabi onların birini tercih etse diğerleri kırılacaklar da bu durumda böyle. Herkes tabi bunu yemeye kaçırmak istemiyor. Peygamber Şirah buyurdu, devem bu konuda görevlidir vazifeyle Allah tarafından. Devem nereye çıkarsa, oraya ben konuk olacağım bu yakasından. Bu yüzden eve koştular, ot aldılar. Devenin en ot aldılar. Bunlar Ensar, Medine halkı getirip eve gösteriyorlar. Ama tabi deve görevinin birincinde deve muhtemelen. Bende. O deve Onda bir kanash olduğu halde, on barak deve ne otura bakıyor, ne suya bakıyor bende. Yani başa bir salın başlayalım bir. bir sağa başlasın bende. Yani sanki halkın silahlar gibi öyle yapıyor diyor bende. bir sağa sola, Sonra sola, kimseye bakmıyor deve, yürüyor deve, deve Deve geldi geldi, boş bir arsanın önünde çöktü deve. Boş arsa. Yarış arabası boş atsa. Bekleyin, bak. Deve yani iki yerini çöktürdü arkaya kadar kaldı. Çöktü devene kalktı muhteremler. Niye oraya çöktü de işte orası beşli oldu mescit. Ravza-i kapısı oldu orada. Oldu kalktı biraz daha yola giderken Elhamdülillah İstanbul'da bulunan Eyüp diye tanıdığımız Ebu Hazreti ki ki e, Ensar'ın gücülerinden muhteremler o da elin kapısında duruyor. Peygamber'e aşık böyle. Peygamber'in dur yüzüne karşıdan bakıyor. Kalbi cezbeye gelmiş. İçi yanmış böyle. Aşkınlar Peygamber bakıyor. Doğal gibi bir gelmiş. Hanım diyor ki bak herkes çıkıyorlar deveyi karşılıyorlar. Ot gösteriyorlar deveye. Seni çık. Belki bize gelir hanımı. Bakıyor da ya bize mi bize sıra değer mi burada yani biz kimiz ki böyle yani kendini aşağı görüyor. Tabi ona tavoz yaptıkını görürsün utanıyor. Yani sanım kal demesinler diye utanıyor. Ama işi böyle yanıyor, yanıyor, yanıyor böylece. Tabi deve geldi geldi onun evinde konmaya dayanlar. Kondu. Zaten eee evi yakın birbirine dayanlar. Bir yoldu orası. E, aşağı kırı 60 yıllarında filan ev duruyordu muteranlar. Nasip oluyor bu. Bu gözlerimi evi gördüm ilk kattı muteran belli. İlk kattı. Altı taş, üzerine ağaçlar sonra kerpişli iki katlı ev. Tabii çok harabeydi. Ne yazık ki bu Suudi Arabistan bu gibi eserlere sahip çıkamadılar bunlardan. Yani o ev gerçekten açacak bir ev muteranda. Evin böyle saklanması gerekiyordu, korunması gerekiyordu. Ama suyla bu kalkımdan çok gevşekler zavallılar. Evet tabi şu anda yok böyle. Yakın ev oradan. Deve evini çöktü. Hazreti Ebu öyüp Hazretleri ha inanmıyor gözlerine ama. Yani bize her suyla düşer Mehmedine'de. İnanmıyor. Deve tamamen yere çöktü. Deve yere çırkıp de eğer deve kalkmayacaksa deve yanına yere koyarmış böyle işte. Deve yanına böyle yere koyunca Anladık ki orada çöktü artık. Hemen koştuk tabağıda muhteremler. Aldı. Evine misal aldı Peygamber'e. İçeri girildi. Önce Cebu Aleyhisselam geldi Peygamber'e ziyaretlerine. Ya Resulallah. Hoş gelin Medine'ye. Demirte'ye geldiler. Ondan sonra Medine halkı geldi Peygamber'imize. Hoş geldiler. Peygamber Aleyhisselam dedi ki ev sahibine ev sahibine sana babandan dedenden kalan bir sandık var mı? Senin imde burada. Evcadenizim sandık var mı burada burada? Bir sandık. Düşündü var ya Rşılallah. Mahzende aşağıda. Getir bak o sandığı. Sandığı getirdi. Ufak bir sandık, kilitli. Asma kilit üzerine var. Ama kilit tabi çok paslanmış kilit gayet. Antre kaybolmuş. Paslanmış kilit de. Kalbok şey dolu halk ya eba ayıp kırın o kürdine açın bakayım. Aşlar bunu pekans sordu bu sansa kim kimden kaldı babından karşıalla. Ona babasından kalmış bunu sabrede gelecek demişler. açlar içinde bir ceylan derisi kuruyan derisi üzerine yazı. Onun tabi kağıt olmadığı için ayatmışlar. Hadi tuba Kur'an'daki şeyi okeniz diye. Tuba bunu yazıyor. Yavrularım bu eve ağır zaman peygambeye gelip bir sahip kalacak burada. Kimin zamanda kalırsa, gelirse ona sahip çıkan. Asırlarca her baba oğulda bunu nasıl etmişler bu şekilde. Yani her şey ezeller kaderde e, tespit edilmiş her şey. Burada. İşi boş değil tabi. Şimdi peygamberin tabi Medine'ye geliştiğinde ne oldu muhtemelen? Hicret olayı ne oldu şimdi ben size? Müslümanlar Mekke mükerremede ancak bir cemaat halinde eriler. İslam bir cemaat yapısı ediler böyle. Bak peygamberimiz doğal olarak lider peygamberimiz. Onun liderliğinde din kardeşliğine kaynaklanan, birbirine tekişen, birbirine tek yüzük seven ama bir cemaat halindeler bunlar. Güçleri yok da böyle. Elhamdülillah Medine'ye gelince hem bu muhacirin hem din halkı ensar dediklerim onlar da bunlar birleşince o elhamdülillah bu cemaat yapısından ilk olarak İslam devlet yapısına dönüştü orada. Dönüştü burada. Bu arada muhacirin nasıl ki evine bakın tehdit töreye gelmişse ensar da onlara sahip çıktılar. Allah'ın razı olsun. Ensar muhacir. Ensar yardım anlamına geliyor. Ne kadar dışarıdan Medine münevvereye bir muhaciri geldi mi Ensar'ın biri orası sahip çıkardı böyle. Onunla karışık oldu bunlar. Nasıl karışık oldu bunlar? İki odası varsa bir odası bunun onun muhtemelen. İki devesi varsa onun biri bunun belli. Hatta cebinde 10 tane altını varsa 5'e beş onun 5'e muhtemelen. Bakın daha ileri bir olay oldu ki o asla özel bir olay oldu muhtemelen. Gelen muhacirinin tabi çoğun eşi gelmedi bazıları. İslamı dönme eşleri bile bazıları. Bekarlar muhacirin. Şimdi muhacirin olan kardeşliği tabi bekar yalnız ediyor. Ensar Beylerin gelesi bazen iki hanımı var o dönemde vardı bazen iki hanım vardı. Şimdi düşünüyor. benim din kardeşim benim kardeşliğim tek başına yatıyor. Benim iki hanımım var. Bu eşit diye var diye. Allah'ına razı olmaz Gidiyor kardeşim bak. İki hanımım var. Ben birinin başlayacağım. bunu sana vereceğim, bari. Hem de istirisi alıyorum Onu boşuyor, boşuyor. Tabii ki edin sonra kadın Muhtemel, böyle bir durum oldu. Şimdi hiz olayı muhteremler işit meselesi. Peygamber Aleyhisselam hazretleri mağadan çıkıp da medine giderken bir yer vardır, cüfe diyen bir yer vardır, cüfe. Yani günümüz orası tamam kayboldu da rabuk deniyen oraya balın çok olduğu yerdir, denize yakın orası rabuk deneyen yer vardır. Tegamız yufa gelince gelince oraya, Peygamber'imiz geri döndü Mekkiye baktılar. Tegam berleşti. Bahana çıkınca geri döndü Mekkiye baktı. Tegamberim ailesi o anda Tegam beri bir düşüneceğiz. Tegam beri Doğduğu yer, büyüdüğü yer, babasının, ecdadın yaşadığı bir yer. Ne suç var? Allah'ın insan davet ediyor. Kimseye bir şey beklemiyor. İnsan kurtarmaya çalışıyor. Böyle olduğu halde halk insanı zora çıkarırken seni onda anda Peygamberci an duygulandı o anda. Şey dedi, hatta dedi ya Mekke, eğer kavmin beni çıkaramasaydı ben seni çıkmazdım. o anda. Hemen Cevatcem geldi adamla. geldi, şu atikemi getirdi. Ayet-i yemek Ya, Mekki, ya Yani yemek Mekki, az olmuştur. Bu ise ortada nazlı olan Ayet-i Kerim var. Ve lan buyurdu ki Kasas 85'te İnnenef Alike Kur'ane İnnenelezi Ve Allah'ın ceccali bak vallahi Allah'ın Sana Kur'an-ı Kerim'i kıldı. Ne de burada? tebliğini farz kıldı. Yani farz yaşamasını udamı faz kaldı. Tekrar sen buraya çevirecekmek için e. Ve sekiz sene sonra Peygamberimiz, peygamberimiz on bin bir grupla meclisi fethetti bakalım. falaca. On bin kişi. Bunlar seçme sahabeler. 11 bir Sahabe sayısı yoktu o zamanlar. On bin tane seçme sahibiyle beyansızları Medine'den çıktı mekke fezatı muhteremler. Peygamberimiz Hazreti Mekke fethedince şunu buyurdu şükrümuhteremler. Şu Hadis-i şerif Buhari Müslim'de diri. Kav işte fethi artık Mekke'den bedihi hiç yok artık. Velakin cihadın ve niyetin. Artık Mekke'den menciar hicret bitti bu mesele. Mithat artık ancak buna cihat ve niyetle böylece. Çünkü Mekke'nin fethiyle Mekke'de İslamlaştı. Tabi İslamlaşınca orada Mekke'nin me gökerek kalmadı sonra. Peki şimdi gelen muhteremler bu günümüzde. Günümüzde hicidin sahibi çok büyük muhteremler. Ayet-i Kerim Hazretleri çok az şeyler var tabi. Günümüzde o konulara Şimdi günümüzde bizler bu sahabtan yoksul muyuz acaba? Hicretten yoksul muyuz günümüzde şimdi bizlerden? Hadis-i şerif okuyorum Tabir-i Ahmühanbel'den El-hicretti Hicretan Hicret, iki ticret vardır. Ehad-i en tehdüre es seyyati Hicretin biri günahdan kaçırmak. Bu da hicret. Ve l ve l-uhra Entegri ikincisi Allah rızasına koşmak kaçmak o kaçmak, ikincisi kaçmak Şimdi demek ki hicret eder muhteremler, yurhattan kaçmak bu da hicet muhteremler? Bir kişi bulunduğu yerde bir günah işleniyor, kişi bunu engelleyemiyor. Ne gerekiyor buna hicet? Oradan kaçmak gerekiyor muhteremler. Bu kişi o anda muayese bunu alıyor bakın muhteremler, elhamda gözü var yani bunun yerine başlaya yetmek. Mesela bir kişi bir apartta oturuyor. Dairece oturuyor kişi. O apartta öyle bir komşuluğu var ki kişinin belalı kişi ailesi birisi başına bela girecek. Bu kişi ne yapar? Çıkar, başlaya gider. Bu da muhacrin sahibine eriyor. Yani beladan kaçmak, günahtan kaçmak bunlar aynı şekilde günümüzde bu da abone ''Ve lâ tenkatûl hicretû matukû biletli tevbetî'' Hatı devam ediyor. Tevbe kabul olunduğu sürece hicette geçerlidir. ''Ve lâ tezâli tevbe maktere, hatta hatta şemsi mimarlar var.'' Ee, uzun hatta kısaltıyor inşallah. Ee, Peygamber'in bir aleyhissan hasretleri. ''Tevbe de devamlı kabul edilir, ta ki güneş batıdan doğuncaya kadar'' Fiza طلعت ala kalbin bir mafihi. Güneş battan doğduğu anda her insanın kalbi ne azsa o halde kalacak artık bu dünyada. Bir adetli olmazlar böylece. Demek ki güneş gün gelecek batıdan doğacak müteferrimler. tabi nasıl olacak? Bu bir mucize olduğu için insan bunu çözemiyor müteferrimler. Nizam çözemeyecek bunu. ...demek ki bir denge bozulacak alemde... ...öyle hale olacak bu alemde... ...denge bozulacak... ...üç gün güneş görünmeyecek... ...her taraftan karanlık olacak her taraftan... ...üç günden sonra... ...güneş battan doğacak... ...ama mat bir şekilde battan doğacak... ...sonra kaybolacak... ...yine yerine gidecek... ...fakat o anda... ...artı tamamen denge bozulacak... Onda evvel gün teyvel etmişse... kabul edilecek. Onun üzerine tebe kabul edilmeyecek Hatta güneş battan doğacağı zamanlar işte Elhamdülillah sabah namazına kalkanlar, kalkanlar yine o sabah namazını kalkacaklar böyle. Evde evet. kalan, camde kalan ama kılacaklar, bakacaklar ki saatlerini Allah Allah e, sabah namazı kılındı, güneşin doğması gerekiyor. Ama her taraf zikri karanlık. Yıldızlar meydanda. Her taraf kap karanlık. Bakacak kadar sağa sola... ...bir türlü güneş doğmuyor. O zaman bunun altına gelecek ki... ...demek ki... ...kıyam alameti bildiriyor şu anda. Allah şafaklar bunlar. Tevecüler bunlar. E, Aşırlıkları... ...herkesin daha bir yakını vardır. E, canlı vardır ki namaza kalkmayan vardır. Mesela oğluna gidecek... Işte ...babasına gidecek, hanımına gidecek... E, ...kardeşine gidecek aman kardeşim kal Allah aşkına kalk kardeşim kalk bak güneş doğmuyor battan güneş doğacak tebeka kapanacak ama onları kaldıramayacaklar muhtemelen Onu kaldıramayacak Allah'a Allah korusun onları şimdi bir sonca gelin inşallah muhtemelen cemaatimiz Hazreti Ömer'in zamanına kadar hiç yılbaşı belli değil muhtemelen her münet tabi yılbaşı vardı Arabistan'da da, Mekke halkında da, Arapların da, onların ondan belli bir tarih birimleri var onların da böyle. Bazı olayları almışlar bunlar. Mesela işte kıtlık senesinde şu olay olmuş. En son olarak da fil olayı onlara bir başlangıç onlara. Mesela ne zaman doğduysan şu ondan 5 sene önce, 5 sene sonra bir başlangıç bunlara buydu. Fakat bu hicretten sonra hepsi bunların silik kalındı. Hiç olayı ortaya çıktı böyle. Yani peygamberimizin Mekke Medine'ye gelişi, İslam'ın devletleşmesi, İslam, İslam bütün dünyevi üzerine yayılması olayı, bu olayı her olayı tamamen örttü, kapattı onları. Bu orta ortaya çıkınca artık halk hep bunu örnek alma başladılar. Hazreti Ömer'in zamanında toplanan sahabeler bunu başını kabeter muhteremler, İşte elhamdülillah Müslümanların da hicil başısı böyle olmuş oluyor böyle. Muharrem'in birinci gecesi. Yarın mesela Muharremse demek ki bu gece ne oldu elhamdülillah e, Müslüman yıl başı olmuş oluyor. Yalnız tabi e, üzülmemiz de gerekiyor. Ne yazık ki çok sönük geçiyor. Aşırı sönük geçiyor. Yani Hristiyanın yıl başısı. Tamam, bunları karışma işte onlara. Ne yapsın yapsın onlara böyle şey. Ama ne yazık ki bizim de yakından buna karışıyor. böyle. Yani ülkemizde halkın şu kadar Müslüman değil övündüğümüz ülkemizde de Hristiyan yıl başlaları, bin yıl başlamış çok ama çok bastırıyor, bastırıyor böylece. Yani sönü geçiyor başlamış böylece. Bunun canlanması değil ağzından böyle yıl başımızdan böyle. Yani günler kala telefonlarla işte fakslarla mesaj çekerek böylece, her şeylerle buna bir canlanmamız gerekiyor. Evimizde bu konu konuşulması gerekiyor. Peygamber vücut olayı meselesi var bunda. Müslüman'a yılbaşıdır bu gece derken bunun canlanması gerekiyor. Hedileşme gerekiyor bu konuda. Ya yani bunu bir gündeme getirmemiz gerekiyor muhtemelendir. peki bu olay olur mu acaba? Olur mu acaba? Olur mu Mesela Medine beri 6 kişi fethet olacaktır. 6 kişi olsa. 6 kişi bilimi fethetler arkadaşlar. Biz iş elhamdülillah, bire bütün Müslümanlar buna çalışırsak inşallah bu yılbaşımızda var yılbaşımızın inşallah gündeme gelir, günler önceden gelir ve canlandır, heyecan dalga işte gelir inşallah işte mesajlar, faxlar, telefonlar, şunlar bunlar, hedileşmeler haberleşmiş şunlar bunlar inşallah ve bu konu bir şey yapması gerekiyor, süremesi gerekiyor bunların da inşallah bunu nasip eder inşallah az cemaatimizin Allah helalim bereket versin billah Fatiha